Bir gün konuşuruz inşallah. Hariciler Vahabi mi? Yani Hariciler Vahabi mi? Hariciler Vahabi o zaman değil mi? Ya Vahabilik diye bir şey yok. Önce bunu anlattım. İnan yarım saat bunu anlattım. Vahabilik diye bir şey yok. Bunlar Hanbeli mezhebine mensup insanlar. Tarikat ehlin ve şiaların hurafelerine karşı çıktıkları için tarikat ehli ve şialar bunlara Vahabi adını takmışlar bunları kötülemek için birincisi bu haricilik ayrı bir şey İnşallah siz acele etmeyin önce siz kendiniz güzel bir şekilde kavramaya çalışın kavrayın öğrenin ondan sonra bir başkasına anlatmaya çalışın İnşallah siz önce kendiniz iyi öğrenin ve anlayın ve güzelce öğrendikten sonra acele etmeden başkasına anlatmaya çalışın tabi hayırda acele etmek lazım ama önce kendiniz ondan sonra başkası haricileri bilmiyorsunuz hariciler bu da ayrı bir yani ders konusu yani konferans zinciri oluştu burada hariciler Kısaca şöyle tarif edeyim. Hariciler büyük günah işleyen kimseleri tekfir edip onları kafir sanan kimseler. Ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler meselesini de burada buna dahil ediyorlar. Yani kısacası ehli sünnetin ve ehli sünnet kaidelerine göre ehli sünnet alimlerinin şu kafirdir veya şu müşriktir diyemeyeceği insanlara kalkıp kafir ve müşrik diyen ve ondan sonra canları, kanları, malları, ırzları helaldir diyen insanlardır. Kısacası hariciliği böyle tarif edebilirim. Yani ehli sünnetin kafirdir, müşriktir diyemeyeceği bir takım insanlara ehli sünnetin kafir demediği bir takım insanlara kalkıp da bunlar kafirdir, müşriktir deyip canlarını, kanlarını, mallarını, ırzlarını helal sayan taife haricilik taifesidir. Ve haricilerin en önemli özelliği de sürekli yönetimlerle uğraşmalarıdır. Tek dertleri, davaları odur. Ta Peygamber Aleyhisselam zamanında ilk ortaya çıkan hariciden günümüze kadar sürekli yönetimlerle uğraşırlar. Yönetimleri, yöneticileri Bunların kafir olduğunu söylerler. Yöneticileri kafir derler ve bütün halka da kafir derler bu yöneticilere uydukları için. Yani Ehl-i Sünnet'in kafir demediği, kafir diyemeyeceği yöneticilere veya insanlara, yönetici yönetenlere veya yönetilenlere ve yönetile, yönetenlere ve yönetilenlere Ehl-i Sünnet'in kafir demediği, diyemeyeceği yönetenlere ve yönetilenlere bunlar kesin, sahiç, doğru olan bir ilme ehli sünnetin menhecine dayanmadan kafir ve müşrik derler ve kanlarını, manlarını, canlarını, ırzlarını helal sayarlar ve özellikle de yöneticilerle uğraşırlar. Kısacası hariciliği bu şekilde tarif edebilirim. Yani bu yani hem eski hem yeni hariciliğin modern bir tarifi olmuş oldu. Yani ehli sünnetin kafir demediği, diyemeyeceği kimselere müşrik diyen, kanlarını, canlarını, mallarını, ırzlarını helal sayan, ehli sünnetin iman anlayışından farklı bir iman anlayışı olan ehli sünnetin tekfir etme, bir kişiyi kafirlikle ve müşriklikle suçlama anlayışından farklı bir kafirlikle müşriklikle suçlama anlayışına sahip olan bir tayfedir. Ve özellikle de yöneticilerle uğraşırlar. Ve haricilik huruç kelimesinden gelir. Huruç çıkış demektir. Yani isyan, baş kaldırma. En belirgin özellikleri de sürekli yani yöneticileri, yönetenleri ve yönetilenleri tekfir edip onlara kafir, müşrik deyip ondan sonra mevcut olan yönetimlere baş kaldırma, isyan etme ve onlara karşı savaşma. En belirgin özellikleridir. Bu harici olan tayfa bulur. Ve bunu yaparlarken doğru olan bir ilme göre değil ehli sünnetin doğru olan kaidelerinden, ehli sünnetin akidesinden, menhecinden, anlayışından dışarı çıkarak bunu yaparlar. Kısaca böyle Huruç çıkış demek yani isyan baş kaldırı isyan etme baş kaldırı. Huruç huruçtan haricilik yani huruç edenler çıkanlar karşı çıkanlar isyan edenler baş kaldıranlar yönetimlere karşı çıkanlar isyan edenler. Ama işte bu cihat anlayışı ve tekfir etme anlayışı ehli sünnete göre değildir onlarda. İman anlayışları ehli sünnete göre değildir. Menheşleri, dini anlama yöntemleri ehli sünnete göre değildir. Bundan dolayı haricilik bir de tayfelerinden bir bidat fırkalarından bir fırkadır ve ehli sünnetin selefi salihinin metodundan, menhecinden, yolundan anlaşılan ayrılmış bir tayfedir. Özellikle cihat ve tekfir konusundaki görüşleri ehli sünnetin selefi salihinin görüşleri değildir. Asla kesinlikle zulme zulme küfre baş kaldırmak gerekmez mi hocam? Haydi buradan yak. Zülme, kufre zulme küfre baş kaldırmak çeşit çeşittir. Kademe kademedir. günlme ve küfre baş kaldırmak zulmü ve kusuru ret etmek ve bunun yanlış olduğunu beyan edip hakkı ortaya koymak elbette ki her müslümanın görevidir. Ve bu İslam'ın maksadıdır, muradıdır. İslam bunu emreder. Yalnız zulme ve kufru reddederken ona baş kaldırırken, karşı gelirken ve hakkı ortaya koyarken ehli sünnetin selefi salihinin ortaya koymuş olduğu, tespit etmiş olduğu Kur'an'dan ve sünnetten istimbat edilen bir takım kaideler bir takım anlayışlar vardı işte biz buna menheş metot diyoruz yani zulme ve küfre baş kaldırmanın, zulme ve küfrü reddetmenin çeşitleri vardır ve her ortama göre o ortama hangi çeşidi uygunsa ona göre hareket etmek İslam'ın temel esaslarındandır. Ehli sünnetin temel esaslarındandır. Yani siz dil ile nasihat etmeniz gerektiği yerde adama kalkıp da tekme tokat girişiyorsanız burada bir yanlış var. Ha o zaman bu ehli sünnetin yolundan çıkmış olur. Burada hikmetsizlik var, burada basi basiretsizlik var. Burada ilme göre hareket etmeme var. Burada heyecana göre hareket etme var. Yani nasihat etme yerinde, nasihat etme konumunda sinirleniyorsunuz ve adama tekme tokat girip kafasını gözünü kırıyorsunuz adamın. Halbuki nasihat etseniz belki o nasihattan anlayacak. Orada nasihat etme yerinde hikmet olan, ilim olan, akıllılık olan, basiret olan nasihat etmektir ve belki o nasihat ama siz sinirleniyorsunuz ve kendinizi kaybediyorsunuz, kontrolden çıkıyorsunuz ve tekme tokat giriyorsunuz veya tabancayı çekip ateş ediyorsunuz mesela o zaman ilme göre aklı selime göre hikmete göre, basirete göre ki bütün bunlar ehli i sünnetin metedi menhoci, menheci ehl-i sünnetin menhecine ve metoduna göre hareket etmiş olmuyorsunuz. Ehl-i sünnetin menhecinden, metodundan dışarıya çıkarak, hikmetten, ilimden, aklı selinden dışarıya çıkarak hareket etmiş oluyorsunuz. İşte haricilerde tenkit edilen nokta budur. Hariciler de mi Kur'an'la, sünnetle gidiyor? Tabii ki hiçbir bid'at fırkası, bid'at taifesi yoktur ki delilleri Kur'an'dan ve sünnetten olmasın. Her bid'at fırkası her cemaat, her fırka, her grup Kur'an'dan, sünnetten delil getiriyor. Yani <gülüyor> hariciliğin metodunu anlatabildiysem yani zulme, küfre baş kaldırmak vardır. Ama baş kaldırmak zulmü ve küfrü ret etmek kademe kademedir. Çeşit çeşittir. Hangi ortamda, hangi yerde, hangi hangi mekanda, hangi zamanda, hangi mekanda? Nasıl hareket etmeniz gerektiğini doğru bir şekilde tespit edemiyorsanız ve yanlış bir şekilde hareket ediyorsanız işte bu haricilerde tenkit edilen noktadır. Yani küfürü, zulmü, şirki ret etmenin çeşitleri vardır ve bunun bir yöntemi vardır ve ehli sünnet işte bu yönteme menheş denir veya menhecin bir parçası da budur. Ehli sünnet bütün bunları tespit etmiştir ve her şey yerine, ortamına göredir. Ama bita tehlinin yani Ehl-i Sünnet'in yolundan, menheccinden ayrıldığı noktalardan bir tanesi de budur. Hikmete göre davranamamak. Olması gerektiği şeyi yerli yerine koyamamak. Yani çok ilmi bir şekilde izaha girmeden basit bir misalle açıklamaya çalıştım. Yani basit bir misal olarak. Resulullah Aleyhisselam hariciler için cehennem ehlinin köpekleridir diyor. Mesela şey diyor Peygamber Aleyhisselam ahir zamanda ahir zamanda yaşları küçük yani heyecanlı kimseler. Yaşları küçük ne demek? Heyecanlı kimse aklı selimine göre, ilme göre, hikmete göre, basirete göre değil heyecanına göre hareket eden, heyecana kapılan yaşı küçük demek bu demek heyecana göre, hamasla, heyecanla duygusal olarak etkiye tepki olarak hareket eden ilme, hikmete, basirete ve aklı, selime göre hareket edebilen değil. Yaşları küçük olan, yani heyecanlarına göre duygusal olarak hareket eden ve ilimleri kıt, ilimleri az olan ilimleri kıt olan yani yaşları küçük ve bunlar alimlerde değil. Basiret sahibi, hikmet sahibi, aklı, selim sahibi, yaşlı, başlı, tecrübeli, ol, olgun, alimler de değil bunlar. Peygamber Efendimiz böyle tarif ediyor. Ahir zamanda, ahir zamanda yaşları küçük ve akılları kıt, diyor bir topluluk gelecek. Bunlar en hayırlı sözü söyleyecekler. En hayırlı sözden delil, Kur'an'dan yani. Delil getirecekler, Kur'an'dan delil getirecekler, o Kur'an'ı okuyacaklar, Hatta başka rivayetlerde peygamber Esam sahabelerine diyor, siz onların ibadetlerine, Kur'an okuluşlarına, namaz kılıçlarına bakıp kendi ibadetlerinizi, amellerinizi küçümsersiniz. Böyle acayip bir şekilde ibadet ederler. Aşırı bir şekilde. Ama diyor peygamber bu ilk söylediğim hadisin devamında okudukları Kur'an o gırtlaklarından, hançerelerinden aşağı inmeyecek. Onlar diyor Onlar diyor okudukları Kur'an hançerlerinden, ellerinden, aşağı inmeyecek. Onlar okun yay, yaydan fırlayıp gittiği gibi dinden çıkıp gidecekler. Bazı rivayetlerde de okun avı sert bir şekilde böyle delip Öbür tarafından fırlayıp gittiği gibi dinden çıkacaklar. Hatta bir rivayette o okun üzerine kan bile lekesi bile göremezsin. Yani o kadar o şiddetli bir şekilde, seri bir şekilde ava, ok, av hayvanına vurduğu zaman kuvvetli bir şekilde delip nasıl öbür tarafından fırlar ve okun üzerine kan lekesi bile bulamazsın. Bazı rivayetlerde böyle söylüyor. Ve ilk söylediğim rivayete de böyle diyor. Okun yaydan fırladığı gibi böyle dinden fırlayıp gidecekler. Ve bir onlar cehennem ehliliğin köpekleridir diyor hariciler hakkında böyle söylüyor ve hariciler mevzusu uzun bir mevzu İnşallah bu konuda özel bir şey hazırlarız ileriye doğru ben e, müsaadenizi isteyeceğim bana müsaadenin gideyim inşallah sonra devam ederiz. İslam'da duygular yok değil mi hocam? Yani akılla hareket etmek lazım. Yani Tabi akıl, Kur'an'ı, sünneti ve selefin anlayışını anlamak içindir. Bu şekilde bir akıl. Yoksa ilah edilmiş bir akıl değil. Akıl, Kur'an'ı, sünneti ve selefin anlayışını veya selefi salihinin anlayıcı üzere Kur'an'ı ve sünneti anlamak ve Kur'an'a ve sünnete uymak içindir. Akıl. Ve akılla bu şekilde dini doğru bir şekilde kavrarsınız ve şu anda dünya üzerine gelişen olaylara, siyasi olaylara, savaşlara, barışlara selim olan hikmetli bir aklın ve kitabın ve sünnetin ve selefin anlayışı ışığında ilmi olan bir aklın önderliğinde, rehberliğinde gelişen siyasi olaylara yaklaşır ve ona göre konumunuzu tespit edersiniz. Bu manada duyguya yer yoktur. Çünkü Birçok bidat fırkalarının çıkışı duygusaldır. Duyguyla hareket ettiklerinden dolayı. Yani nasları Kur'an'ı ve sünneti selim olan bir akla değil de duyguyla, heyecanla anlamaya kalktıklarından dolayı. Belki birçok birçok Betatı, fırkasının ortaya çıkmasına belki temel sebeplerden bir tanesi bu. Kur'an'ı ve sünneti dini selim olan bir aklıyla değil, duyguyla, heyecanla anladıkları için. Heyecanın Kur'an'ı ve sünneti anlamada aklın önüne geçtiği için. Evet, okudum orayı. Onun için söyledim. Bana müsaade Bu sorular bitmez. Ama ben gitmeliyim. Bana müsaade edin. İnşallah sonra devam ederiz. Peki. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. O iddiayla İlahi ila Sünni yazmış... Orada sahilecek, ondan sonra Hanefi mezhebin. Peki bu adam... Bu,